Bilen vakunları devrilir yani yıkılır Allah Allah korusun yani çok tehlike geçteler var bu yüzden. Ee o vakunu yikersen girer mi efendimiz? Gitmez bir ırkaya bakılmak bir makineye bakılmak lazım bir kutbu cihana bakılmak lazım kutbu cihanın halkasına kancağını daktın mı? Ta istesen giridecik, dâh giridecik. Yoğundan Fettah, Fettah, tren yolculuğu yaptı olsa ilki Fettah, ismini bella'in Fettah, aç ya Rabbi, yolumu aç ya Rabbi, bütün mahlukat Allah'ı zikreder böyle, ondan sonra Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, devam eder yoluna. Ama böyle kıbrayla yazın mı, tayyirreti vakonda, kütürt yazın bakılmayanlar istisnede evedik alırlar yani evedik alırlar onun için bir Müslüman bir Müslüman tarikata aleyyesi yiyorsa dün tarif ettim arkadaşlara edebi salesinden diyor ki e, tarikata giren adam etmeyenin içerisine bir beyaz soğuk balık koymuş da o soğumu yiyor gibi ibadetler in de tatlı gelir tarikatı olmayana, kuru sokun yemiş gibi olur. Ne namazından lezzet alabilir, ne sohbetten lezzet alabilir. Çünkü bal yok onun sokununun içerisinde. Allah bizi tarikattan ayırmasın inşallah. hakikat, وَالْحَقِيقَةُ حَدُمَانُ الشَّرِيَاتِ Tarikatla hakikat, şeriatın hizmetçisi. Şeriata hizmet ediyor o, şeriatımız haddi hadiyi onun için buralara girersem kafama beni de söyle beni de söyle diyen çok sözler geliyor buraya da geçiyorum fıkı hadis evrenesin cahil sofulardan olma fıkı hadis evren fıkı kitapları büyük ilmu haline dedim ya onları el al namazın muazuları vacipleri sünnetleri orucun muazuları vacibleri sünnetleri haccin farzları vacipleri sünnetleri her hasılı fıkha ait şeyleri oku böyle cahil sufu olma efendimiz hepimize Ef diyor efendimiz 40 yaşında bir insisadan oldun mu elif bacizını al elen diyor kur'an-ı kerimi yüzüne okuyacak şekilde seni yani hele taksimli olursan bir günde Kur'an-ı Kerim'i okuyabiliyorlar. 24 saatte Ömer Bey Büyük Millet Meclisi'nde Kur'an'ı 24 saatte de şöyle 12 saatte belirliyor. Ama bu diyor, liseden çıkmış insan olacak diyor. Orta mektebine bir günde tabii ilk okuldan olanlara da bir haftada Kur'an-ı Kerim'i okutmayı biliyorlar. Niye böyle cahil, cahil Kur'ansız okulana? Bir kimse Kur'an-ı Kerim okur da dışarıya çıkar, ne zemindir, Allah'la konuşmadan geliyorum, Yalan Allah'la, vallahi Allah'la konuşuyorum. Yalan mı bu diyor, sözünde yalan değil, çünkü Kur'an okumuş, Allah'la konuşmuş gibi sevaba nail olmuş. Bunun için kardeşlerim, fıtih hadis evlenelim, evlensinler diyor benim evlatlarım, başta cahil sopulardan perhiz eylesinler. Tarikatın başına lider olmuş ama cahildir her. Bundan perhiz edin, yanına yanaşmayın, sizi mehlikelere uğradır, muhakkak ilmi olması lazım, alim olması lazım. Daha namazı cemaatla kılasın, cemaat namazına devam edersin, hastalığın, bir firmanin yoksa, Cemahta, namazdırmak namaz çok tatlı olur. Allah rızası için, yazdığı şeyleri size birer birer duyuruyorum çok ama az söyle yavrum, az ye oğlum, az uyu yavrum diyor. Yani tarikatta bunlar lazım. Az yemek, az söylemek, az uyumak. Yahya günü muaziye okuduk dün, evliyada. O diyor ki, Şahatın vurduğunun arasında söyleyin ve duyulsun, ya olsun, teyze alınır. Az söyle zikirden ötürü. Az uyu, az uyu gece namazı, kaza namazlarından ötürü. Az ye oruçtan ötürü. Kaza oruçları tut, eyyanı, beyi, bağa tut, muharremi tut, aşura tut. tut, tut oruç tut da ölsün. Ancak bu nefsin boynunu acılıkla güptüler. Kardeşim, acılıkla güptüler. Sen bunları hep duydun ha, te sana. Halik-i Zülcelal bütün mahlukatı halketti. Halketti, siz kimsiniz, ben kimim dedi. Siz Halik-i Zülcelal'sınız. Biz de adil kulumuz yarabbi Bütün mahlukat. İçerimizdeki nefsi etti Allah. Sen kimsin, ben kim? Nefis dedi. Sen sensin, ben benim. Ne farkımız var dedi. Yani sen sensin, ben de benim. Firavun gibi, Nemrut gibi, şap gibi kimselerin nefsi aynı bizim nefsimizin kardeşi olur. Bunu <gülüyor> İslamiyetle icip boynunu büktüp de böyle itaat ediyor. Yoksa o yaracak olsun, seni o. Allah şerrinden muhafaza etsin. Amin. O kapıyı aç oğlum da şeysin, bir kelaş hava sen sensin, ben benim deyin ge, bin sene cehennemde yaktır. Çıkarır, sen kimsin ey nefis, sen kimim deyin. Sen sensin, ben benim ne olacak deyin. <gülüyor> bin sene yine dondurdur. Elhadi cehennemde, sen kimsin, ben kimim? Sen sensin ben benim dedi. Ya Rabbi, Rabbi dedi Sen sensin ben benim. Allahu Teala Hazretleri aclık emretti buna ac acıktım bunu dedi. Aclık emir bir aclık emri verince üç günü geçince Allah sen Allah mısın sen kulumun ne oldun yani acılara dayanamadım dedi. Uruçun orucu farosit diyor Allah. Muhammed Mustafa sallallahu Teala aleyhi ve sellem, efendimiz Allah şefaatine nail etti ya Rabbi. Cihattan geliyordu. Ya Ali buyur ya Resulallah. Küçük cihadı yaptık, büyük cihada başlayacağız ya Ali. Ya Resulallah Rusya ile Amerika ile edeceğiz? Hayır hayır, onlar da küçük suçman. Biz daha büyüğü ile harp edeceğiz. Aman ya Resulallah nasıl büyük, onlardan büyük devlet var mıdır, ondan büyük düşman var mı? Amerika gibi, Rusya gibi kimsenin ayağının altında ezilmek zor değil mi dedi? Yok dedi. Sen onları öldürürsen gazi olun, onlar seni öldürürse şehit olun, 70 tane akrabana şefaat edeceksin dedi. Şehitlikte böyle mükafatı var dedi. Har bunlardan daha biter diyor oğlum duymuyor mu dedi? <gülüyor> Kim o dedi? İçimizdeku olan nefis, o nefis düşmanı var ya. Onun kafasını dükelim dünyevlerler, kafasını kaldırmayalım. Mühendisim girişiyle ayseride geziyorduk, yani hiç durmadan okuyor. çarşambalı Abdullah Bey. Ne dedim böyle dersimi çekemedim mi gece? Nerede yattınız? Otelde yandı arkadaş mı var Hayır, o zaman çektim ya, efendimizden diyor. Bana efendim, 10 bin nefzayı gel al ver. Ne yaptınlar dedim diyor. Nefsim fırsat bulamasın, ben görüyorum da, hambalların yükü ağır olursa, çok ağır yük ağırsa, gazın, kız, şey göremiyor. Çekil, çekiliyordun, çekil! O yük üzerine yıkana kadar diyor. Kimseyi gözü görmüyor. Benim de diyesin çok olsun da kimseyi gözüm görmesin diye aldım diyor. İbret diyor bunlar bize. <gülüyor> Mühendis Bey böyle diyor. Ben diyor evet, e, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ya Ali diyor. İçimizdeki düşman öyle bir düşman ki biz onu öldürürsek gaziyi ekber olurum. O bizi öldürürse imansız öldürür. Nefsinin ardında ölenleri görmüyor mu kardeşim yani, şuna şükretmiyor mu sen, bu böyle bir meyhissene kabul etmiş de içine almış, Allah'tan hiç şükür gelmez mi Namaz kılmayanları görmüyor mu, oruç tutmayanları görmüyor mu, sinemadan çıkmayı çıkmayanları görmüyor mu, ailesinin elin kucaklarına birip dans oynayanları görmüyor mu sen? Rahman'a secde etmeyeni görmüyor mu? Baba, biz, bizim e, meslekimizde bir <gülüyor> sigara içeni bile biz içeriye almıyoruz. Sıgara yine kabul değil. Konyalılar öyle demiş, Yahya'da Hacı Attın Efendi sigara içenlere mukaddeme ders vermiyor. Sıgara neydi? Sıgara içilir mi ne içilecek? O Kur'an yoluna, o zıkkın devrilir mi ağzına? Çünkü Şeytan diyor bir gün geziyordu, bu milletin imanını nasıl alacağım diyor, öyle düşünüyordu gençler, yavrularım yani siz gençsiniz cunuz ile sığara içine deyince, İkme yönden deyince bir ateş gibi, onu içtin mi diyor, baktınız mı diyor, şeytan arıların ardına açmışlar diyor, bir tütün getirmişler, üfürüyor diyor. Arı mütemadeden ondan çıkıyor, balların üstünü bırakıyor diyor, balı alıyor, arı giriyor. Yahu bu milletin imanını almaya tütün iyi gelecek öyleyse diyor diyor. Ağızlarına bunların bir tütün vereyim, melekler dağılsın da ben ağzının içine gireyim karnına gireyim de imanını almaya çalışayım <gülüyor> diyor. Kendi bevlinden, kendi su yolundan şeytan ettiriyor bu. Ondan bitti, tütün ondan bitti. Şimdi, sizin aklınızdan soruyorum, görmedim, o ben gördüm bunları, bana çok inanınız siz. Hiçbir hayvan, merkebe kadar, yani eşek demek bizim aletimiz, babamızdan beri terbiyemiz. Merkebe kadar, sığır, var, koyun, geti yemez ya, camı, sığır, inek falan yemez ya, merkep bile ağzına almaz, toklar, Bırakır, şeytanın devlinden olduğunu bilir. Onu etti, dişti, kıydı, gavurlara içitti. Gavurlarla dostluk edeceğim diye, ben onu da gördüm tayyareye bindiğimde Kafir turistleri, bizim Müslümanlar, Müslüman mı zaman olsun, Müslümanlığa ya, dostum, nereden kaldım görmedim, ne diyor böyle. Öyle dost oradan geçiyor, şimdi bugün hoca ağar içtiler yani, hoca ağalar sigara içer? Ama nimet ne diyor, Buna bir nimet. Yavrularımız, gözlerimizi sevgili hepimizin, nimet abdesthaneye yenilir mi? Onu tuvalete giriyor da orada içiyor tuvalette, oranın kokusunu hafifleştirsin diye. Allah, çok ben bu hakta dair şey biliyorum. Bir neftecik size konuştum bunu, yalnız ikincisinde konuşayım da, bu tehlikedir gençler için. Ee, Mevlana Celaleddin Rumi Qudsesirrehu'l-Aziz Allah şefaatine nail eylet ya Rabbi. Sığara içmez, Ayşeri müderrisi de sığara içermiş. Haramdır içmesin, fe'lil ulema, delilul cuhala, Allah'tan korksun diye haberi gelirmiş, evvelenmiş, ayete bakmış bulamamış, hadiste bulamamış, Doğru Mevlana'nın yanına katırabilmiş gitmiş, ee, şahsende hazretler böyle otururken, gözü yumlu, demişlerne demiş ki Kayseri'nden bir bela geliyor güzel bir hoca geliyor, şimdi geri gelmez çatarsa belki Allah'ın kasabına uğrar, evliyaları durmak çok zor ya, tecrübe ettik biz ona Allah. Velileri kırdırmasın kurban olduğum Allah, tam belayı berzahtır o, kendimi çekeyim halde tanıma ve Hoca'ya hürmet edelim, çok talebe okuyor. Kolundan gelin, sigara içerisinde ateş verin, devrişler. bir gücücük şey yaparsanız edepsizlik, karışmam reddelerim size demiş. Hemen geldiğinden, o geldiğinden sonra çatal kapıya. Hı, hı. Kocam Mevlana, kocam neredesin diye kocam eşler de, o edefine giremez o salacaz o boşmuşlar demişler buyur efendim buyur buyur efendi hasta starda sizden haber var misafirimiz geliyor dedi ya dedi hemen koftuna girdiler merduanı çıkarttılar o sırada ne efendim ne dediler efendim efendim halve girdi yarın kuşlukla ancak görüşeceğiz bizim imkan yok tabiçah gelseler çıkmaz tabiçah sonra efendim halve girdi dedi mi ama siz geldiniz, biz sana hırmet ederiz. Keseye çıkıyor, bir sığara sığar açacağını sıktım diyor. Ateş getirdiler, hemen getirdiler. Sıkı mı? Su mu? Geriler diyor. Sıkıyağına geliyorlar. Tekkeyi, hiç kimse tekkede sığara içmezdi. Bu adam içti diye. Şuraya yapılan bir kişiye tesadüf etmez. Daha sığar içer. Herhalde Acasın Efendim sığara içmeyi sevmez deyilermiş, hiç içmezler. Yani içenler ağzından, elinden kokar, lakin kaldırıp da bir sığara içene hiç tesadüf etmeden yani bu millet iyiliğe çekersen iyi olur inşallah. <gülüyor> usul usul vahdet bulmaya çalışalım. Ondan sonra Efendim e, canı sıkıldı, çığarasını içti, yatsı yıkıldı, hemen yattı. Yatar yatmaz mahşer yerinde olmuş Hoca Efendi, Hacı Kasım efendi diyorlar büyük zat. Ondan sonra bakmış ki Mevlana geliyor, yine e gidiyor efendim demiş. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yere geliyorum daha yeşiller büyümüşte <gülüyor> taktın üzerinde oturan Muhammed Mustafa demiş. Hay ben de geleyim dedim diyor. Buyur. O da arkasından geliyor Vahiyo, Peygamberimizin elini öpüyor. Mevlana, Celaleddin Rumi Hazretler, Allah şefaatlerine ailesin. <gülüyor> Fırsat bulursanız ziyaretine gelin. Çok muhterem bir zat. Açıktan bir o var, açıktan varınca misafirimle hoş geldin, kapağa geldin diye teyiz veren bir de kırık han'da valiziz bir bespani var. Daha çok gezdim ben de bunları ilk ilerlerinden gördüm yani. Allah şefaatlerine layih etsin. bana nasıl vardı, nasıl oldu? Neler gördüğümü diyemem yavrum. Onlar gizli mis Bu nasıl oldu efendim? Ee, oraya varınca, elini öpünce, Mevlana'nın boğazını kucakları diyor. Peygamberimiz, gözlerinden öptü. Ya Mevlana! varisi enbiya olup çok ümmetimi kurtardım. Arab azabından çok ümmetimi kurtardım. Enbiya'ların varisi oldum. Diyor. Bu şekilde diyor. Ben vardım diyor. Ona da elini uzattı diyor. Ey ne muhteşem bu elimi öptürdü diyor. Bir kokladım diyor ama keyfine oldu içerim. Çok sevindim ben. Diyor. Kardeşlerimiz şu oraya duyuyorsa oraya krişen yere oturttun mu? Şu gözümüzü <gülüyor> Şu oraya duyuluyorsa oraya şu şey duyulmuyor mu oğlum? Evet. Kardeşlerimiz sık oturmasa ama yüze bakaraktan bilmemek daha tatlı olduğundan arkadaşlarımızla da hasretleşiyor. Kaysenler mi gelmiş? Hoş geldiniz, sofrağa geldiniz, sofrağa getirdiniz. Peygamberimiz elini öptürünce yönünü dön diyor ondan. Hacı Kasım ağzım fena kokuyor oğlum. Ağzın fena kokuyor diyor. Yönünü dönünce diyor. Ağlayaraktan kapandım Mevlana'yı kucaklayıp gözünü öpüp de onun haklı olduğunu, benim haksız olduğumu bildim. Ağlamaya başladım diyor. Şuradaymış. Mevlana kapıyı açtığına girdi diyor. Hakikat hala vakıf oldunuz mu kardeşim diyor. Allah sizden yüz binlerce razı olsun Mevlana diyor. Ben edepsizlik etmişsin, tövbe ediyorum. Beni irşada getirmişsin buraya. Allah razı olsun derim diyor. Böyle diyor. Günahıma tövbe ettim, bir daha sıra ağzımı almadım. Müslüman sığarı almaz Irak'ı ne tübe tübe tübe tübe, tübe. Irak'ı aldın mı eline İman diyormuş ki ben çıkayım da kafir olarak iç üstüme dökme imanımın üzerine Irak'ı dökme Siz gençsiniz yavrum neler gelecek başınıza daha şimdi ne eğleniyorsunuz Allah muhafız etsin bir zinaya bozulacak olursa uç kurunu çizerken diyor Allah aşkına Dur diyor iman, ben çıkayım da imansız olarak ben zina tahammül edemiyorum. Bu iki şeye iman tahammül edemiyor kardeşlerim ve cenzeleler bundan oluyor. Şimdi az böyle, az yiye, az uyuye gel dedik, kaç, aslandan kaçtıkları gibi kaç. Yani insanlardan kaç, e olur, bir arayası olmazsa ne evet, Ha, başımıza, Allah' seversen, çaydan da tatlı, e, çaydan, ırmaktan da tatlı, denizden de tatlı, pınardan da tatlı, baldan da tatlı, bekmezden de tatlı, Neydi şeyden o? tatlı Allah için muhabbet. Yani Bizim başlarımıza bunlar geldi aç bir ila gidip yatsıdan sonra taklavuyu getirmişler de şunu yediği koydular bir mürahaba haline geçirmişti. Herkes burnundan soluk alıyordu. Hiç kimsenin canı istemedi, neyse o taklavadan bir tek ısırmaya kaldır, kaldır, kaldır, kaldır. Bir hoş verdi. Çünkü o gelen cennet nimetiydi bize gelen. Fiyozat-ı ilahiyeydi. Onun yanında balın ne kıymeti var, taklavının ne kıymeti var filan. Yalnız evimizden çay içilsin diye, sizlere ikram olsun diye, ecaz olsun diye duramıyor çocuklarımız. Diyor ki da ondan sonra içsinler, onlara şeker. Açanımız diyor ki, yok baba diyor, ha fakir olmayalım, gençler de arkadaşlarım diyor. Bak şu kitle adama, öte düştü, kırıldı. Böyle geçiyor buranın alemi. Allah bundan geri boyma ya Rabbi. Daha ilerlet inşallah. Hasta hasan kaşım oğlum aslandan kaçar gibi Kalbi hasik kimselerin kalbinin karası size ürker efendimiz diyor ki Ayasofya açık biz namaz kılardık diyor. Namazımızı kıldık gittik diyor. Kelamı bir yahan daydık diyor. Hacı Esadi Erbilî kutse sırruhül aziz ketkeni diyor kostun işini de diyor. Şeyh diyor. Birisi kardeşinizin orada kalmış diyor. Neyse diyor, orada kalmış diyor, mevlû Şerif okunuyormuş, onu dinlemiş, mevlû Şerif'e gelmiş diyor. Efendim kalbimin zikri durdu, ne olduysa kalbimiz Allah'a zikrediyordu, kalbim çalışmıyor diyor Hacı Efendimiz'e. O murakabaya aldı diyor, murakabada baktı diyor, siz Ayasofya'ya gitmişsiniz, gelmiş gelmişsen orada kalmışsın. Mevlüt'te okunurken karşına bir kalbi kâsi, tarikat mümkiri adam karşındaymış diyor. Sen de rabıtasız mısın diyor. Onun kalbinin karasız size hastalık vermiş de durdurmuş diyor. Mesela bu diyor. Ha, daima halvetinde ol, taze oğlanlarla görüşme, avretlerle görüşme, hanilerle görüşme, aslarla sohbet etme isterlerse ben aşağısında o zaman okuyayım hayır bun çay ortayı açın bir şöyle, Allah'ım bir bolar Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah şöyle, Allah Allah Allah Allah Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Şu o yanına ipi mı? Dizlerin dibine çay koyacak kadar e, olsun. Bunlar ne anıksınlar? başa koymuştu Ya Allah, Ya Resulallah, Allah sazi olsun, dişirenden de, getirenden de, içenden de İçirenden de Medine'den çayını gönderenden de uzakın <gülüyor> istihzaşlarımız gönderiyor çay. İnsanın orada çay içiliyormuş diye işte. et gönderiyor muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin memleketinin çayını içiyormuş. Beyi dolacağım inşallah. Ya ya. Çay diye Efendim çay içerken almışlar, çayla kaşıklar şık şık şık oluyor. Sohbeti var burada, kaşıklar şık ediyor, kendi konuşuyor, sohbet ediyor. Bu da bir güzellik veriyor. Tabi daima halvetinde ol, ayara kar karışma. Halktan kaç, aslandan kaçtıkları gibi kaç, parçalamasın seni. Sahte akran aslında çoğu insanın. Dört düşmanı var insanın. Birisi şeytan. Mevzu Besmele çektin mi, çekilir gider. Birisi nefis. Az yiyip, az söyleyip, az yiydün mü ilacı bu. Birisi nefis, ciddirik. Birisi akran. Akran, bir yaşta olan fena, adamaz, domaz, abdest almaz oruç tutmaz, hac etmez, zeket vermez, ırak içer, şarap içer kumar oynar, fenalık bunların yanına hiç varılmaz iki bunların yanından kaçmak onun ilacı üç, dört birisi de dünya muhabbeti habbet dünya re'si külle hakiyeti günahın başı dünyaya muhabbet etmeden gelir Dünyayı çok sevmeyelim. Çünkü efendimiz bazı kardeşlerimiz var selam verilmezdir. Kalbine dünyayı, muhabbeti put etmiş de diyor. Puthanedeki insana selam verilmez ki. Bunun için en büyük tehlikede dünya muhabbeti. Şeytan da dünyayla e, muvaffak olurmuş emeline aldatırmış. Nefis de dünyayla Geldiğileri dünya, akran da dünyayla aldatırmış, yani sıhırbaz dünya. Dünya dediğimiz şu güzel, dul, kız, herkesin dostudur zaten. Fakat zefasın. Yani hiç kimseye o para ne kalmaz. bir daha aile alamam öldürür. Bir daha o tarlaya varamam, Bahçemin elmasını, portakalını toplayamam. su sual senden sorulur, il olmalı kapışır geçer gider. Allah bizi ayıttırsın inşallah. <gülüyor> Yavrum, halel mi, halel mi? Hatacığım halal olsun. Yani halal taam dediğiniz gibi de. Haram olursa 40 paralık haram yedi yüz yüklent, cümayet ile, camide, cümayet ile, kılınmış, kabul olmuş namazla üdeşilecek, 40 paralık. Bir tecik lokma haram boğazına gettiyse, Yettiyse kırk gün amelin hapt Amel kabul olmaz. Bunun için efendimizin çok büyük dikkat ettiği bura, panganın önünden arkasından geçmem ha diyor. Tangayla para alandan paranızı bozdurmayın. Pis parayla yeni parayı değişmeyin ama Bizlere ibret için yeter bunlar. Çok bunun için. Şahin Akçıbel'in de Efendimiz bir yemekten yiyeceğiz. Hızır Aleyhisselam yeme, dilhem miktarı haram mal içinde. Tağamın tümünün içinde dilhem ağırlığında, bir dilhem ağırlığında haram var. Oğlum dedi. Bu tamı yeme diyor. Hızır Aleyhisselam geldi. Kaldır bunu dedi. <gülüyor> Bizim tarikatımızda ilk yedi nihayeti kırk günde insan yeli olur Allah'ın verisi. Lakin bu bir hem miktarı zevve kadar haram olursa, 40 sene çalışsan bir adım ileri atamam. Onun için helali ye. Şüpheden perhiz edin diyor Halal mola, haram mola dedim mi, bundan perhiz edin. Size Adem Aleyhisselam'ın gök basiyetini söylerim ama vakıpta teyfin şey tükendi, ben terlerin içinde kalmışım. Ama Şiit Aleyhisselam'ı çığırıyor, diyor ki, ya Şit şu dört vasiyetine sahip ol diyor. Peygamberden peygambere duyur. Muhammed Mustafa buysun diyor. Ona vasiyet etsin. Akır vakttaki ulemaların hangisi bilirse cemaatına onu tarif etsin. Birisi şüphelendiğin işi tutma. İkincisi nefsin çektiği, nefsin istediği şeyi yeme içme. Üç, müşerbereyi terk etme. Dört ailenin sözüne uyma. Bu dört vasiyetine sahip ol. Niye böyle dedim baba dersen dedi. Benim cennetten çıkmama sebep bu dört şey oldu. Salli mesallim, mübarek, ala isha, nuri, cezid, enbiya'yı ve misalim, Elhamdülillah, rabbil alemin rizalillahi te'ala'l-satiha.